Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer Beyciğim, günaydın. Günaydın. Günaydın Andre Gazze soykırımından başlayalım hemen. Çahal e, yeniden bombalamaya başladı. Bir iki gün ara vermişti. Yoruluyor çocuklar, bombalamadan öldürmekten yoruluyorlar. Onları da anlamak lazım yani. Yani işte yani zor yani öldür öldür nereye kadar yani değil mi? İşte Gün... bu Amerikan vatandaşı esirin serbest bırakılması sürecinde evet durdurdular bir süre bombardıman evet, evet. serbest bırakıldı evet. devam. Şimdi devam tabii ne var Allah'ım. ama bir, biraz da işte yorgunluk attılar o arada falan 40-50 gazeli öldürüyorlar günde katlediyorlar. Şimdi bu ateşkes e, ve insani yardım çağrıları giderek çoğalıyor ama nafile tabii yani hiçbir şey yaradığı yok öyle laf olaberi gele konuşuyorlar batıllar özellikle. Silah sevkiyatı aynen devam e, özellikle Britanya e, harıl harıl silah yığıyor gene oraya İsrail ordusun çok azmış silahları ihtiyaçları var yani çocuklarını öldürmek için onları da anlamak lazım tabii. Tam bir freni boşalmış devasa bir ölüm makinesi yani. Kamyon mamyon değil yani ölüm makinesi ve durması da mümkün değil. Yani bir nerededir çünkü bir plan program yok söylüyor zaten Netanyahu yani böyle devam edeceğiz diyor. Tam bir cinnet hali ve tabii en ağır olanı da Batılılar tam bir işbirliği içerisinde. Trump'la e, bir e, sürtüşme oldu artık sürtüşme bile çok ağır kaçıyor bir anlaşmazlık kızdı Trump Netanyahu'ya bitir artık şu savaşı falan diyor biliyorsunuz ee, bu Suudi Arabistan, e, Katar ve Emirlikler e, seyahatinde e, ve raje gitmeyecek yani azından son dakikada her şey değişebilir tabi. Yani Suud ve diğerleri yani bu Emirlikler tabi tamamen İsrail yanında da Katar ve Suudi Arabistan öyle değil tam anlamıyla ne istediler ne konuştular Gazze konusunda e, muhakkak gündeme gelmiştir ama devasa bir kutlama oldu izlediniz mi bilmiyorum tam bir kepazelik e, Barış adamı Trump e, olarak tanıtıldı. Evet. Evet. 600 milyar e, dolarlık bir anlaşmalardan bahsediliyor. E, yani e, bilmiyorum e, Suriye'ye yaptırımlar kalktı. Şara da görüş görüşecekmiş. Yani e, Suudi Arabistan üzerinde, Suudi Arabistan çok yakın yani bu en, en ağır top o tabii bunlar arasında. Ne dedi? Yani Gazze konusunda ne konuştular? Hakikaten hiçbir şey sızmıyor tabii. Her şey karanlık. Bir Cengiz yok. bir ufak şey ilave edeyim. Demin her gün devam ediyor saldırılar ve ölüm mükünesi çalışıyor derken cinayetler. müden cinayetlerden de bahsetmek artık mümkün. Daha önce vurulmuş hastanede. öldürdüler adamı. Hastanede. Diyor. Evet. ikinci defa vuruldu. Bir de şeyi söylemek istedim. Middle East... Şey, Middle East Monitor'dan e, bir haber vardı. E, İsrail bir hesap yapmışlar. E, günde 21,3 kadın öldürüliyor. Işte. E, tabii çünkü Gazze yani şehrinde bu, yani gerçek evet, bir soykırım var. Kadın öldürülmesinin nedeni doğurdukları için öldürülmeler. Evet evet. Yani tam Öldüğün bunu söyle işte zaten, Yani, e, yani bunun şeyde yok. Bu hesapta yani her gün öldürülen 21'den fazla kadının ölüm sebebi olarak sadece işte kuşatmadan, açlıktan ya da bakımsızlıktan, evet. ilaçsızlıktan Özellikle değil. Doğrudan yani. doğruya vurmayla öldürülen 21 kadından bahsediliyor ki dehşet verici bir rakam. Bunu da eklemek istedim. E, öldürülen dedi. çocuk sayısı daha da fazla. 18 Tabii bin aştı. Şimdi toplam sayı tutladım. konusunda da bir e, haber vardı. Görmüşsünüzdür. Yani bu daha önce konuştuk bunu. Lancet e, yani tıp dergisi evet. e, çalışmalara benzer bir çalışma daha yayınlandı. Yani rakam çok daha fazla. Yani verilen resmi Gazze. E, i̇daresinin e, bu sağlık e, biriminin verdiği rakamın iki misline geliyor aşağı yukarı yani yüz bin üzerinde yani rahat rahatlıkla yüz bin kişinin üzerinde e, valla yani ki aslında yani ne İsrail ne ne de Batillar bu bu işin nereye gideceğini bilmiyorlar yani bu, tam bir kaos o anlamda. Yani ama e, soykırım tam e, yani... Dolu dizgin devam ediyor. Evet, dolu maalesef. dizgin devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi bu bağlamda bu geçenlerde de konuşmuştuk. Bu e, Amerikalı Yahudiler, e, Amerikan Yahudileri demek belki daha doğru ve tabii diğer Batılı Yahudiler... Bu İsrail'in yeni bir büyükelçisi var. E, i̇zlemişsinizdir. E, Yahudi değil. E, ama bir e, radikal dinci e, bir katolik. Ve katolik mi protestan mı onu da pek anlamadım. Evangelist galiba. Mike Huckabee diye bir adam. Onun bir resmi açıklaması var. E, Amerikalı e, Yahudilerle ilgili. Filistin genelinde yani bütün coğrafyada 700 bin Amerikalı vatandaş. ...yaşıyor dedi. 700 bin muazzam bir rakam... ...yani sömürgeci... ...yerleşimci olarak yaşadığını açıklamış. Ee, ve... E, ...bunun yanında... ...tabii bunlara Fransız Yahudilerini... E, ...Britanya Yahudilerini... ...ve bütün batıdan... ...akın akın gelen... E, ...Yahudileri de dahil etmek lazım tabi. Ve ağırlıklı olarak... ...batılılar geliyor, gidiyor zaten oraya. E, i̇şte kadın ve çocuk... ...öldürmeye gidiyorlar yani... Ee, i̇zlediniz mi bilmiyorum bu Hint-Racap e, e, vakfı var evet. ee, bu e, katil askerleri takip ediyor ee, bir yani Yahudiler de bunu yapmışlardı ee, başlarına gelen kendi soykırımlarından sonra biliyorsunuz Klarsfeld e, bu Viyana e, merkezli bir e, yani Nazi avcısı denir buna. Bunlar da işte İsrail'li, Siyonist <gülüyor> avcısı demek belki daha doğru. Ve bu rakamlar, hakikaten Tüyler Rüpertici rakamlar yani Siyonist İsrail'in nasıl bir batı projesi olduğunu tekrar gösteriyor bize. Ve Yani ne bileyim Faslı, Tunuslu Yahudi falan gitmiyor ya. <gülüyor> Amerikalılar gidiyor. İşte o e, 400... Var milyon... var ama bir, bir milyon civarı Arap Yahudisi de var. Mizrahi diyorlar. Savaşmıyor orada. Onlar ha, orada yani onu bilmiyorum tabii ayrıntısını. On, onlar orada oturuyor. O, başka bir şey tabii canım olmaz mı? Ama yani e, İsrail... Yani İsrail'i kuralım dediklerinde... Yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında tabii kuralım diyen Batılı Yahudiler. Diğerlerinin öyle ay hadi İsrail kuralım da rahat edelim falan öyle bir şey yok. As, aksine bununla ilgili bilgiler artık e, çoğalmaya başladı. Bilhassa Suriye ve Irak'taki e, 1948 sonrasındaki Yahudi karşıtı. E, saldırıların şimdi evet. Mosad zaman, e, tarafından tertip edildiği ortaya çıkıyor. Ya Tabii Orta Ortadoğu'dan Yahudilerin Tabii. 1948 ya. sonrasında geldiği söylenen çeşitli pogrondan o zaman geldi Daha fazla gelsinler diye ya yani oraları terk etsinler diye su özellikle Suriye ve Irak Yahudilerine karşı Ee, orada ciddi saldırılar düzenleniyor ve bunlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Düzenleyen ise Mossad. Bununla ilgili çok iyi 3-4 tane yazı çıktı geçenlerde. Ee, yani şaşırmak mümkün değil tabii. Yani. Bu, bu bir sonuçta bir kolonyal ve her kolonyal e, projede olduğu gibi bir natalist e, yani doğumcu. Bir, bir, bir boyutu var. O yüzden zaten kadın ve çocukları öldürüyorlar. Evet. E, bu arada daha henüz maalesef kitabı bitirebilmiş değiliz ama Chris Hedges, e, A Genocide for All diye yeni bir kitap yayınladı. Ve oldukça ayrıntılı bir şekilde bu bütün konuşmaya çalıştıklarımızı ortaya koyuyor. E, kitabın kapağında e, Aviva Chomsky şey yazmış yani bu kitap demiş uzun süredir siyonist projenin ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı destekçilerinin uzun şiddetini net olarak ortaya koyuyor ve reddediyor ve bütün bunlar ta Orta Amerika'dan bosna'ya kadar savaş muhabiri olarak gördüklerinin hem savaşa hem de bunu haklı çıkaran riyakarlığa karşı bütün bir şeyini öfkesini de dile getiriyor bir kitap diyor. Yani hem Savaş'ın Korkunçlukları hem de buna, buna direnenlerin Aviva Chomsky. E, o da Aa, bu konuda e, kızı. E, kızı ha. Okay. M -M Ve, e, onun da önemli kitapları var yani Organizing for Power. Ve Orta Amerika'nın unutulmuş tarihi üzerinde çalışmaları var kendisinde. Aviva Chomsky'nin yani ilk buna hem sessiz kalanların hem savaşın korkunçlukları hem buna sessiz kalanların vicdani hem de buna direnenlerin cesaretine de anlatan bir kitap olduğunu söylüyor. Ben de buna ki Chomsky, Chomsky de Yawditevi hatırlatalım. Evet. Evet. Şimdi buradan e, bu soykırım e, yani gündemin daima birinci maddesi malum. E, oradan Kürt meselesine gelelim. Yani bir, her kafadan bir ses çıkıyor ve çok e, karışık aslında ne olduğu tam manasıyla belli değil. E, fakat ağırlıklı olarak e, dikkat etmişsinizdir e, Kürt siyasi hareketi temsilcileri konuşuyor. Karar alıyor, konuşuyor, tartışıyor. Hatta kimisi üniter devlet e, konusunda resmi söyleme çok yakın ifadelerle konuşuyor. E, yani iş oralara kadar geldi. İşte burası yani bizim de ülkemizdir diye bir e, yaklaşım var biliyorsunuz. E, 1921'den beri bunun böyle olduğu söyleniyor anayasa bağlandı. Yani uygulayan hiçbir zaman uygulanmamış olan hayata geçmemiş olan 1921 anayasasından söz ediyorlar. Hatta Yavuz Sultan Selim'e kadar yani Şah İsmail'in nasıl birlikte alt ettiklerini anlatan ki Abdullah Öcalan bundan sık sık bahseder biliyorsunuz. İş oralara kadar geldi. Yani bir Kürt Türk koalisyonu konuşuluyor. Ama Bunun karşılığında yani Kürt Siyasi Hareketi'nin e, bu e, kararları ve e, söylemleri karşısında AKP-MHP koalisyonunda somut bir adım yok. Yani ben hiçbir şey duymadım. Yeni hazırlanmakta olan bir yargı paketi var biliyorsunuz. E, bununla ilgili içinde ne var belli değil çünkü tamamen her şey e, kapkaranlık olduğu için yani bir bilgi habersiz mi onu söylemek istiyorum komisyona bile gelmedi anladığım kadarıyla zaten. Gelse hiç komisyonda e, muhalif e, vekiller var. Onlar hiç olmazsa çıkar. Yani bunlar konuşuluyor der. Dolayısıyla o kapalı kutu e, içerisinde bir paket hazırlanıyor. Fakat bu pakette ne var? Mesela Kürtçe dil eğitimi meselesi var mı? E, genel af Var mı? Çok, Devlet Bahçeli bu genel haf konusunda çok seçici olacağız dedi. Ne demek belli değil. Bu e, dağ kadrosu ne olacak? Yani orada e, yıllardır, 10 yıllardır hatta oralarda yaşayan insanlar var. Onlar ne olacak? Silah teslim edilecek mi? Silahlar teslim edilecekse nereye edilecek? Ee, pişmanlık yasasına nasıl işleyecek eski e, yani gerillalarla ilgili. falan bütün bunlar e, ortada duruyor yani ve sürekli ne zaman bir Kürt siyasi hareketi temsilcisi sözü alsa e, hep devletin e, ve AKP-MHP e, ikilisinin adım atması gerektiğini söylüyor ama <gülüyor> böyle kalıyor yani. Ee, ortada hiçbir şey yok bakalım ne olacak bir takım tarihler veriliyor işte eli kulağında şu bu falan deniyor ama ben bir şey duymadım siz bir şey duydunuz mu ayrıntıları hayır ama görüşüldüğünü e, yapılan açıklamalardan anlamak mümkün haziran çünkü bir işaret ediliyor en son devlet bahçeli bile e, siyasal reformlar hukuki ha. reformlar dedi Yani, yani ülkenin i̇şte bu, en sağ kanadından bir... soruyor? E, et, yani evet bu süreç zaten Şeffaf yani. ilerlemiyor ama belli ki Bazı görüşmeler var Buna dahi tabi çokça yazan şey ama Hepsi tabi şey kulis bilgisi Fek Dolayısıyla e, Evet yani net bir Açıklama en az e, Ses veren de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hemen hemen hiçbir Açıklama yapmadı Yapma. e, Ama Yapma. Mehmet Uçum da e, Hemen yaptığı e, açıklama okuduk Evet, evet. Fesih İliter, kararını alıyor. O da reform diyor. Reform için, diyor. Reform da ne? ne hangi reform? Yani? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Buna herhalde ilerleyen günlerde göreceğiz evet. Amin inşallah. <gülüyor> aslında şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Yani satır arası, aralarını okumaya çalışıyoruz. Durumdan vazife çıkarmaya çalışıyoruz falan. Ama aslında AKP MHP en büyük adımı attı. Ama Türkiye de atmadı. Suriye de attı. Hı hı. Yani Rojava'yı, oradaki özelki yönetimi fiilen, resmen değil, resmen zaten tanıyamaz ama fiilen tanıdı. Artık orada ne silah bırakın deniyor Rojavalı Kürtlere, ne efendim bu yeni yapılarınızı, özerki yönetiminizi edin deniyor. Hatta işte geçen programların birinde de konuştuk. Kamuş'la da devasa bir Kürt toplantısı yapıldı biliyorsunuz Iraklı ve Suriyeli Kürtler bir araya geldiler ve geleceklerini konuştular yani dolayısıyla aslında en büyük adım atıldı Veril, verilecek olan verildi. Bana sorarsanız bakalım daha fazla ne verilecek Türkiye içerisinde bu sefer. Evet T24'ten de Ciden Toker bu konuda biraz kalem oynatmış ve yani ilk çözüm sürecinin seyrini, aşamalarını nasıl sonlandığını yaşayan herkes hatırlıyor ama süreç adı verilen bu yeni dönemi gerçekten hangi koşulların ve siyasal uluslararası dinamik ve hedeflerin belirlediği taviz verilip verilmediği ama kamuoyuna net biçimde açıklanmalıdır diyor. Yani şunu sormuş mesela hukuksuz bir heyetin hukuksuz kararıyla diploması iptal edilen cezaevindeki İBB Başkanı İmamoğlu'nun mesajlarını ilettiği sosyal medya hesabı toptan kapatılırken evet. cezaevindeki terör örgütü lideri dedi yani o terimi kullanıyor herkes kullandığı için. Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması sürecindeki rolünü hangi imtiyazlarla oynayabildiği, ceza kanunlarının genelliği, eşitliği ve objektifliğine ne olduğu sorulabilir diye. Çiğdem Toker haklı tabii de. Ee, yani burada iki hatta üç farklı ne, ne diyelim yol var. Evet. Bir gün Yani Kürt siyasi hareketiyle e, işte yapılan istişareler var. Neyse, işte üç aşağı beş yukarı biraz biliyoruz. Ama işte yani hepsi spekülasyon. Ama geriye kalanlar için, yani özellikle işte e, İmamoğlu oldu e, ve e, yani dünya kadar başka e, tutuklu da var yani gezici gezici dedikleri yani işte evet evet onları da soruyoruz onların ile hiç ilgili hiçbiriyle ilgili bir adım atılacağı konusunda en küçük bir işaret yok tabii yok tabii, tabii, tabii. Evet. hep aynı 2000, yani Çiğdem ha, haklı 2013'te, 2013'te de aynı şey olmuştu doğuda barış batıda Gayri barış diyelim adına hadi savaş demeyelim de yani aynı şey olmuştu 2013'te de ve şimdi tekrar aynı şey oluyor yani muhalefete yani farklı yani iktidarın muhalefete olan muhalefetlere olan bakışı tavrı tek bir söylem üzerinden ve siyaset üzerinden yürümüyor Dolayısıyla yani... Ama bu zaten en başından beri söyleniyordu. Yani bir önceki süreçte çünkü 2013'ün ardından... ...HDP %13 oy almıştı. Ve parlamentoda ilk kez AKP'nin çoğunluğu elinden gitmişti. Dolayısıyla bu süreçten böyle iktidarını kaybedebileceği... ...bir demokratikleşme süreciyle çıkmak istemediği... ...hep söyleniyor iktidarın. Ama soru işareti de şey tabii. Yani bir kaçınmaz olarak siyasi alan açıldığında... Ee, ne olacak <gülüyor> meselesi var sürekli olarak ekonomi vesaire sürekli AKP oy kaybediyor bir yandan dolayısıyla bu no, yeni son hiç öyle değil bir en son bir çok önemli bir şey var kamuoyu yoklaması var ne o meşhur bir ne adı <gülüyor> metropol metropolün açıklamasını okuyun yani ve hiç öyle değil. <gülüyor> Konda'nın da vardı bu hafta. O da hem CHP'nin hem CHP'nin hem AKP'nin e, oylarını arttırdığını. Yani seçim seçim olacak değil tabii yani onu da söyleyelim bir, bir heyecanlanmasın kimse de. E, ama yani bugün seçim olsa diye bir şey diyorlar ya. Yani, hı hı. Evet devam ediyorlar. Ha. <gülüyor> Abi hiç öyle değil. AKP öyle yerlerde falan sürünmüyor zaten. Ya, yani yerlerde değil ama zaten iddia şu yönde. Daha çok buna dair analizler, yazılar çıkıyordu en son Gökçer Tayincioğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir bu başkanlık sisteminden bir geri adım atılması Tahmini e, tahmin ediliyor. <gülüyor> Şimdi Mehmet Uç'un şey dedi ya anayasal düzenleme yani ne demek anayasal düzenleme? Sadece oh, oh, oh. hakları mı kastediyor? Başkanlık sisteminden bir tür yarı başkanlık vesaire, oh, oh, oh. referandum'a gitmeden yani tekrar 150 artı 1 değil de birinci gelen partinin oh. e, işte başkan seçebileceği. Gibi bir düzenleme. Bununla evet. ilgili iki tane kadar. bilgi var. Aynen. Bir tanesi Mehmet Uçum demin, demin zikrettin söyledi. Sistemden geri dönüş söz konusu değildir dedi. Evet Ve öyle ikincisi, demişti. İkincisi Ekrem İmamoğlu dışarıdayken yani başkanlık sistemiyle ilgili... Ee, ve bunun yani kendisi başkan seçildiğinde aynen devam edeceğini en az en azından belli bir zaman için devam <gülüyor> edeceğini belki günün birinde tekrar parlamenter sisteme rücu edileceğini söylemişti. Bunları unutmayalım yani. Neyse yani bu bu pilav daha çok su kaldırır evet. ee, ama e, yani iki farklı eee olduğu açık ve nettir yani şeyle ilgili. yani muhalefetin yani bir, bir bir bir işte doğudaki muhalefet bir de batıdaki muhalefet var. Onlar aynı aynı şekilde değerlendirilmiyorlar. Hızla Ukrayna'ya gelelim. cumartesi bu geçtiğimiz cumartesi daha yani gönüllüler koalisyonu adına Kiev'deydiler biliyorsunuz. Macron, Starmer, Merz ve Tusk. Tusk Polonya de aynı zamanda AB dönem başkanı ve Donald Trump'ı da haber, telefonla bilgilendirmişler. Ve ya 12 Mayıs pazartesine kadar yani evvelsi güne kadar bir tam ve koşulsuz bir ateşkesi kabul et ve, ya da ağır yaptırımlarla Ve e, Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı konusunda e, yani tavrımız kesindir dediler. Ve daha hemen e, Cumartesi pazara bağlayan gece Putin karşı bir teklif sundu biliyorsunuz işte Rusya İstanbul'da doğrudan müzakerelere hazırız dedi. 15'inde güya ya işte, yarın değil mi? Yarın evet. Gelmeyecek mi belli değil ama yani bir de Ankara'da mı olacak İstanbul'da mı olacak o da belli değil. İstanbul ee, dendi ama Zelenski Ankara'ya Ankara. ile konuşmaya gidiyor eğer Putin gelirse ben de İstanbul'a geçeceğim bir bir diye evet o böyle. yeni o yeni şimdi bir altı tane yayın e kuruluşuna e bir demeç verdi Zelenski dün e evet yani biz hazırız e orada veya burada gelmeye hazırız dedi ama şey de diyor yani o gelemez diyor bakalım ne olacak eğer Amerika Birleşik Devletleri ben de geleceğim dedi ya bu şey Trump evet belki Rubio'yu yani Dışişleri Bakanı'nı yollayacakmış öyle bir haber geldi şimdi bu müzakere konusunda bir hatırlatmada bulunayım yani müzakere çünkü Rusya'nın o işgal ettiği topraklardan çıkacağı falan yok fakat bunun Bir evveliyatı var. Bunu dikkate almak lazım. Daha bunu çok konuşuruz herhalde önümüzdeki haftalarda. Şimdi batının, Batılı devletlerin Rusya'nın işgali altındaki toprakları tanıması bir kalıcı yani ateşkes ve hatta barış için şart değildir. Bunun bir örneği vardır. O da Baltıklar. Bu üç Baltık ülkesi, Yani Estonya, L Letonya ve Litvanya evet, e, işgal edilmişti 1940'da e, Sovyetler Birliği tarafında, daha ta 91'e kadar yani özgürlüklerine kavuşana kadar ve o süre zarfında ya 51 seneden bahsediyoruz yani Batı e, tanımadı e, bu işgali. Ya, bu çok femkala da önemli. Yani tanımadan e, yani bu da e, bir ateşkes veya kalıcı bir barış anlaşmasına destek verilebilir. Şimdi son olarak bir e, bu Frontline Defenders diye bir bir kuruluş var biliyorsunuz. Evet. Öncepe savunucuları onların e, 2024 raporu yayınlandı. E, o, ona girdiniz mi yoksa e, sadece değindim ben. Değindim 32 ülkede yani. en az 324 insan hakları savunucusu öldürüldü. Arazi hakları, yurttaşlık hakları, yerli hakları, halkların hakları üzerine çalışan bu e, savunucular e, ve toplam ölümlerin neredeyse beşte birini oluşturdu. Yani evet. En fazla ölümün belgilendiği ülkeler de Kolombiya, Meksika, Guatemala, Filistin ve Brezilya. Evet. Başka bir dünya mümkün mü sence? Of oh, ne bileyim ya içim daralıyor var. <gülüyor> <Ya>, burada, <gülüyor> burada bitirelim var. o zaman... Sana bir şarkı seçtik, onu çalarak bitireyim istersen. Bu soruya da belki bir cevap buluruz. Bir, Tabii, bir, bir, iki, i̇ki hatırlatmada bulayım. Gelecek hafta bu Birleşmiş Milletler'in içine düştüğü ve özellikle Trump yüzünden içine düştüğü vahim durumdan söz edeceğim. Bu daha, Bunun da daha, üzerine bir şey yok, daha, bilgi çok az. Ondan bahsedeceğim. İkincisi de Papa'nın ziyareti. Bu 325 İznik konsilinin 10. yılı münasebetiyle geliyor. Bir de ondan bahsedeceğim. Ve şimdi söz şarkıda. Evet B.B. King'in de zaten e, ölümünün 10. yıl dönümünde He. seçmiş, çalmıştık bir parça. Onun çok tanınmış parçalarından birini daha sana uygun düşer diye düşündük. There there must be a better world somewhere. lepszego. daha iyi bir dünya vardır diye Jest coś lepszego. Jest coś lepszego. Uygun coś bunu çalarak bitirelim. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür